Yabancılar turistlere ne tavsiye ediyor? Türkiye'ye gelirken futbol takımları hakkında bilgi sahibi olun. Türkler futbol konusunda çok fanatiklerdir. Futbolu çok severler. Politik konular hakkında konuşurken dikkatli olun. Hatta konuşmayın. Trafiğe hazırlıklı olun. Araba kullanırken saatlerce trafikte kalabilirsiniz. Kokoreç ve hamsiyi tadın. Rakıyı içerken dikkatli olun. Hafife almayın. Alışveriş merkezine, bankaya ve bazı şirketlere girerken güvenlik kontrolleri çok fazla. Bu durumdan sıkılabilirsiniz. Mısır çarşısında veya Kapalı çarşıda gezerken yerel insanlarla konuşabilirsiniz. Hiç çekinmeyin. Türkler çalışırken kendilerini işlerine çok adıyorlar. İş hakkında konuşun. Türkler konuşmayı çok seviyor. Sizin dilinizi bilmese bile size yardımcı olmak isterler. Şaşırmayın. ...ve tabii ki temel Türkçe kelimeler öğrenin. Türkler yabancılara ne tavsiye ediyor? Türkler sizi seve seve evlerine davet edecektir. Pek çok Türk evinde içeriye girerken kapıda ayakkabı çıkarmak gerekir. Memleketinizde tatlı yediğiniz yoğurdu, Türkler sarımsaklı yoğurt olarak yemeğe döküp yerler. Alışmak kolay değildir ama sonradan bayılacaksınız. Size bir hediye verirlerse... Paketi açın ve çok beğendim deyin. Türk erkekleri selamlaşırken birbirini öper. Fırsat olursa sizi de öper. Sakın şaşırmayın. Türkler çok meraklı insanlardır. Tanışırken bile size evli misiniz, çocuğunuz var mı? Hatta ne kadar maaş alıyorsunuz diye sorarlar.